Günaydın Güven Bey merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey merhaba. Günaydın Can. Evet bugün konuğumuz yok ama bir daha önceden konuştuğumuz önemli üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi Alzheimer hastalığı ve bunun bağlantıları çeşitli uzantıları üzerine birazcık konuşacağız herhalde. Evet bugün son iki haftadır yaptığımız programlara temas eden bir gerçek hayat hikayesi anlatarak aslında başlamak istiyorum. Beni de çok etkilemiş olan bir hikayedir. Şahsen tanışmış olduğum St. Üniversitesi'nde hocalık yapmış olan bir zamanlar iki psikoloji profesörü Amerikalı karikoji bir çift. Onların hikayesi bir üçgen içinde yer alıyor. Üçgenin bir köşesinde geçen hafta Hakan Gürlük konuştuğumuz alzheimer hastalığı var. Üçgenin diğer köşesinde bir önceki hafta intihar küçük parlakla konuştuğumuz intihar meselesi var. Üçüncü köşesinde ise bugün biraz değinmek istediğim otanozi konusu var. Bunlar şimdi sabah sabah aslında iç kapayıcı meseleler doğrusu intihar, alzheimer ölüm filan böyle sürekli böyle şeylerden konuşuyor olmak istemiyorum. Bıktık diyenler de kusura bakmasın. Açık gazetede hiç yoktur. Sorunlar, zaten. Evet birbirine birbirine bağlantılı bir de böyle bir program yapayım diye aklıma getiren şey ee, geçen hafta e, profesörün Mütaz ölüm ölümle almak oldu. Ee, Okuduklarından öğrendim ki e, Alzheimer hastalığı sonunda ve aslında böyle ağır son de yaşadıktan sonra vefat etmiş. Ben e, Amerika Birleşik Devletleri'ni ilk yüksek lisans atmaya gittiğimde Indiana Üniversitesi'ne gitmiştim. Orada bir e, Türkiye çalışmaları Türk Dileği Edebiyatı bölümü vardır. Başında İlhem Başgöz vardı o zamanlar. O hmm. böyle bir psikoloji e, konferansı düzenlemişti. Ben de o konferans için işte gönüllü rehberlik e, yapıyordum. insanları e, konukları havaalanından getirdik getir falan gibi işlere koşturuyordum. Mümtaz Bey'le de o zaman tanışmıştık. E, hem çok akıllı, bilgili, etkileyici bir insandı. Hem de aslında bir şaşırtan derecede müzik ve de böyle neydi ise önümüzde yüce bir olan bir olan kişiydi. Benim aklımda en çok o kalmış. <gülüyor> evet çok yakından tanıman yani. fırsatı buldum ben de tabii. Yani özellikle ilk doçent olduğu, ilk öğretim üyesi olduğu yıldan başlayarak hem öğrencisi sonra da onunla insan hakları gibi konularda da birlikte ders verme gibi onur verici, iyi şeyler de oldu hayatımda. Evet. E, fakat tabii Alzheimer hastalığı ve damans e, kimsenin gözünün yaşına bakmıyor ve ileriki evrelerinde e, aklımız ne kadar e, güzel ve değerli bilgilerle dolu olursa da olsun bunların hepsini e, sizden çalıyor, boşaltıyor e, işte böyle kendini bilebilmez tanımaz bir hale e, sokuyor. Bu, bunu düşününce doğrusu hem üzüldüm çok hem de e, bu New York Times e, magazine de yani New York Times dergide e, 2015 senesinde çıkmış olan bir yazı aklıma geldi. Bu bahsettiğim psikoloji profesörleri Üstüne. Ee, şimdi aslında o hikayeyle başlamak istiyorum. Sonradan e, yeniden bu işte alzheimer, intihar ve ötemezi konusuna dönmek üzere. Evet. E, konumuz olan e, iki insan e, Sandra'dan ve Daryl'den. Bunlar e, karı koca, ikisi de sosyal psikolog. Sen de ben sen de diye herkes e, söylüyordu ismini. E, özellikle e, kadın çalışmaları ve cinsiyet çalışmaları alanında uzman. E, bunların ikisi de çok bilinen insanlardı. İşte bir yer Stanford Üniversitesi'nde hocalaydı. Daha sonra Cornell Üniversitesi'ne gitti. E, son derece akıllı, bilgili, muktedir insanlar. filan tahmin edeceğiniz üzere. Daha sonra boşandılar fakat işte aynı okulda hoca olarak çalışmaya devam ediyorlardı. Bunları bu bahsettiğim dergideki 2015'te çıkan yazıdan şimdi aktarıyorum. 2009 senesinde Sen Bir Ben... Televizyonda ile ilgili bir belgesel izlerken kendisinde de işte bir süredir, bir iki senedir yaşamakta olduğu bir takım sıkıntı var. Ya, benzer bir takım noktalar görüyor. Ya acaba bende de bir Alzheimer başlangıcı olabilir mi diye endişeleniyor. Bunu işte bu eski kocası Daryl'la konuşuyor. Cornell Üniversitesi'nin bir tıp fakültesi var fakat New York şehrinde. Cornell Üniversitesi'nin kendi ana kampüsü New York Eyaleti'nin kuzeyinde İthaka isimli küçük bir kasabada. işte Rochester New York Eyaleti'ndeki en büyük ve iyi tıp fakültesine sahip olan okul. Oraya gidiyorlar, birtakım testler yapıyorlar filan. Bunlar hep e, geçen haftada konumuz olan Profesör Hakan Gürbüz'in e, aşina olduğu konular. E, ve aslında bir alternatif başlangıcı olduğu ortaya çıkıyor. E, sen de, ben de. E, şimdi hayatını hep kendi kontrolünde ve istediği gibi yaşamak için e, çok çaba göstermiş bir kişi. Ve e, Alzheimer hastalığının insanı neden nereye götüreceğini de çok iyi biliyor. İşte literatürde ne var ne yoksa okuyorlar, ediyorlar. E, şöyle bir şey de var. Alzheimer hastalığında işte gelmekte olan aşamalar iyi kötü öngörülebilir halde. Yani hani günü gününe, dakikası dakikasına belki değil ama. E, en birinci aşamadan en kötü aşamaya bir adımda geçilmiyor. Dolayısıyla iyi kötü bir ne bekleneceğini bilebilmek de mümkün. Sen bir karar veriyor. Diyor ki ben bu Alzheimer'ın son aşamalarında kendisini bile bilmeyen, tanımayan bir insan haline dönmek istemiyorum. O olaya gelmeden önce henüz bu işi yapmaya muktedir iken Hayatıma son vermek istiyorum. Hı hı. Ee, böyle bir karar alıyor. Bu tabii işte etanazi aslında bu. Yani e, tanım olarak e, işte çile ve eziyeti sona erdirmek için bir kişinin bilerek ve isteyerek e, bazen de bir hekimin yardımıyla hayatıma son vermesi. E, fakat e, bu pratik e, Pek çok ülkede yasak, yasal değil. Ee, Türkiye'de de yasal değil ve mesela ötenezi konusunda e, bir hastanın hayatının sonlanmasına yardım eden bir doktor aslında tahammüden insan öldürmek e, suçundan yargılanıp ceza alabilir. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir takım çok özel e, koşullar haricinde ötenezi e, yasak. Yalnızca Avrupa'nın bazı işte daha liberal ülkelerinde filan e, serbest. E, dolayısıyla e, bu Sandy Ben'in yapmak istediği şey aslında kolay bir şey değil. Çünkü bir kere kendi başına bu işi yapması lazım. Birisi ona yardım ederse o kişi suçlu durumuna düşecek. E, i̇ki işte böyle hani çok eziyet çekmeden e, ölmek için bir takım e, özel ilaçlar e, bulmak gerekiyor. Bunlar Amerika'da reçetesi satılmıyor. Bunları halletmenin imkanı yok. E, bir de tabi Alzheimer hastalığında e, her ilerleyen aşama bu işi yapmasının önünde bir engel e, oluşturuyor. Çünkü işte giderek e, zihni melekeleri e, erozyona uğruyor e, Şimdi e, her ne kadar e, derildan ve ayrılmış olsalar da eski kocası durumun ciddiyetini gördüğü için e, bu konuda işte e, eski eşine destek olmaya karar veriyor ve yani işte aralarında belki böyle bir son birlikte yaptıkları proje gibi düşünülebilir. Bu, bu, bu işi üstleniyorlar. Dostlukları ee, da devam ediyor anladığım kadarıyla zaten ayrıldıktan sonra da boşandıktan evet, sonra. Evet yani hani böyle dostane bir şekilde ayrılmış insanlar fakat e, görüşmezlerken e, bu Alzheimer hastalığı Yüzünden ya da onun sayesinde işte böyle yeniden sık sık görüşür birlikte bir iş yapar insanlar haline geliyorlar. Bu yazı da aslında bunu da biraz anlatıyor uzunca boyunca. Ee, yani bu anlatmaya, aktarmaya çalıştığım süreç yaklaşık beş yıllık bir süreç. 2009 senesinde e, ben de acaba Alzheimer olabilir mi düşüncesinin ilk ortaya çıkmasıyla e, Sandy Dem'in ölümü 2014 senesinde arasında yaklaşık 5 sene geçiyor şimdi burada vermeleri gereken en zor karar şu sen bir ben bir taraftan kendi başına kendi hayatını sona erdirmek istiyor ve bunu yapmaya muktedirken bu işi yapmak istiyor fakat her geçen gün bu böyle bir şey yapabilme kapasitesi ya da kabiliyeti azalmakta ee, öte yandan hemen de e, hayatına son vermek istemiyor çünkü işte e, hani hala yapmak istediği şeyler var üç gün beş gün altı ay daha fazla yaşasa yaşayabilse e, onu da istiyor dolayısıyla e, bir yandan alzheimer ilerlerken bir yandan bu insanlar işte bir takım tedaviler e, görmeye çalışıyorlar e, ön görmeye çalışıyorlar hastalığın hangisinde ne şekilde ilerlediğini bir yandan işte bu etanazi durumlarında kullanılan türden bir ilaç bulmaya çalışıyorlar Amerika'da onu elde edemiyorlar sonra illegal yollardan Meksika'dan bir şekilde bu ilacı getirtmenin imkanı olduğunu bunu oradan getirtiyorlar falan. böylece bir iki sene geçiyor ee, artık e, belki zamanı geldi diye düşündükleri bir anda e, tabi hayat böyle bir şey insanın karşısına olmadık şeyler e, çıkartabiliyor büyük kızları e, hamile olduğunu ve bir bebek beklediğini e, söylüyor onlara müjdeliyor e, bari o zaman bebeği de göreyim diye ben e, biraz daha beklemeye karar veriyor işte derken bir bebek doğunca Büyük annelik birden hiç düşünmediği kadar hoşuna gidiyor. da de biraz daha çok zaman geçirmek istiyor. Dolayısıyla aslında belki 2012 falan gibi yani 3 sene içinde ben hayatıma son veririm diye düşünür. Ve bunları da işte bir yandan da bir binlik tutuyor filan Burada notları var. Bunlardan öğreniyoruz. Ne şekilde bir düşünce sürecinden geçtiğini. 2014 senesini kadar e, geliyorlar. E, neyse yani çok uzatmayayım. Hikayenin kendisini e, okumak isteyenler İngilizce olarak e, Açık bilincim Twitter sayfasından görebilirler. Orada e, hikayeyi paylaştım. E, beni en çok etkileyen e, noktalardan bir tanesi... ...işte bir gün kararlaştırıyorlar... ...ondan birkaç gün önce... ...son bir arkadaşları... ...dostları geliyor... ...bir anma kutlama gibi bir şey yapıyorlar... ...filan... ...Sendi benim aklı böyle bir geliyor... ...bir gidiyor durumda... ...tamamıyla... ...kaybetmiş değil zihni... ...melekelerini fakat... ...her zaman her şeyi de... doğru olarak hatırlamıyor... Neyse hatırlayabildiği bir anda işte kendi için tuttuğu notlar yazdığı hatırlatma notları filan da var. Eski kocasıyla böyle bir yürüyüşe çıkıyorlar ormanlık yerde ite kadar eve dönüyorlar işte ilacıcı hazır bir not yazıyor ben kendi isteğimle kendi hayatıma kendim son veriyorum başka kimse sorumlu değildir filan diye. Ee, ve bu ilacı içiyor kocasının e, gözetiminde e, kocası tabi ona yardım e, bir taraftan etmemesi lazım yani ilacı o içerse mesela işte suçlu duruma düşecek e, ama e, yani karısının istediği şeyleri istediği gibi yapıyor olduğundan da emin olmak için e, yanında duruyor. Ee, ilacı içtikten sonra işte birkaç dakikası var kanta e, barbitol diye bir ilaç kullanıyorlar Bu, e, nefes alışını ve kalp atışını durdurup ani bir ölüme e, sebep e, oluyor e, sendiden diyor ki eski kocasına e, çok sıkıştım tuvalete gitmem lazım e, hayatının son birkaç dakikasında e, Değil ben de diyor ki ya e, gidemezsin uyursun diyor. E, evet yani biraz acaba e, tutmaya çalıştım çünkü birkaç dakika mı yani tuvaletin üstünde e, evet, öyle bilirsin ölüp e, gitmek e, gibi bir durum olmasın diyor. Yok tutamayacağım çok gitmem lazım diyor. Senden e, neyse apar sapar karesini. E, tuvalete taşıyor eski kocası e, tekrardan e, işini bitirdikten sonra yatağa geri getiriyor e, ve bir iki dakika içinde sahiden e, hayata veda ediyor sendiden yani müşteri hikayesi böyle e, dediğim gibi hüzünlü bir hikaye bir taraftan e, çok çarpıcı bir hikaye özellikle e, bu insanların e, gençlik nispeten gençlik dönemlerini de ben bildiğim için Öte yandan e, tabi şöyle bir yan bir da var bu hikayede belki e, altını çizmemiz gereken haysiyetli bir hayat yaşamak için uğraşmış, emek vermiş e, bir insanın e, ölürken de haysiyetli bir şekilde hayata veda etme isteği aslında karşılanmış oluyor bu hikayeden. Bunu anlıyoruz. Yani bunu beceriyorlar. Beceremeyebilirlerdi. İşte başka başlarına olmadık kötü şeyler gelebilirdi falan Bunların hiçbiri olmuyor ve istediği şekilde hayata veda etmiş oluyor. Ee, bu da e, ötenazinin e, ta kendisi ve e, özellikle e, uygulamalı felsefe denilen alanda e, etik alanında e, tıp etiği alanında e, tabi bunun yanı sıra e, tıp biliminin içinde de ötemezi konusunda nasıl düşünmemiz gerektiği aslında müthiş bir e, tartışma e, konusu. Bu öteden değil. Yani 20. yüzyılda e, epey konuşulmuş bir konu fakat son 10-15 sene içinde işte en çok tartışılan konulardan bir haline gelmiş özellikle. Hatta e, bir e, bilimsel dergide çıkan bir yazı e, hangi konuda etik alanında e, en çok tartışma dönüyor diye e, bir istatistik e, analizi yapmış. Orada öte anızı en e, tepede çıkmış en çok tartışılan e, konulardan bir tanesi. Bazı ülkeler buna e, yasal olarak izin veriyorlar. E, işte mesela Belçika, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde. Amerika'da neredeyse tamamıyla yasak. Türkiye'de de yasak. Ötenazi ee, yani yasal değil. Ee, birkaç farklı şekilde olabiliyor. İşte mesela bir doktor hastasına işte diyelim bir enjeksiyonla onun hayatının sonlanmasına hastanın isteği doğrultusunda yardım edebiliyor. Buna aktif etanazi deniliyor. Ya da işte hastanın alması, her gün alması gereken ilaçları keserek buna da pasif etanazi deniliyor. ne yol açabiliyor. Bunların hepsinde tabii hasta gönüllü olmaktan öte bunu istiyor. istiyor olması lazım. Bu Avrupa ülkelerinde de haliyle böyle Zaten ötenaziyi intihardan ayıran en önemli nokta da bu. Örneğin e, Hollanda'da e, yasalar e, ötenaziyi e, bir hastanın e, kendi isteği doğrultusunda e, doktoru tarafından hayatına son verilmesi diye. Yani bir medikal prosedür olarak hastayla doktor arasındaki bir etkileşim olarak e, tanımlıyorlar. Ee, bu da aslında önemli yani burada ötenaziyi savunanlar e, işte intihar etmek isteyen herkese e, yardımcı olunsun kolaylık gösteresin falan diye bir şey düşünmüyorlar ee, burada önerilen şey aslında e, bir şekilde geri dönüşü olmayan bir hastalık neticesinde e, sürekli eziyet ve çile çekmekte olan hastanın ya da o yöne doğru gitmekte olan hastanın son dönemlerinde hayatına son rayma hakkını elinde bulundurması evet ben de bu noktada isterseniz bir ufak ilavede bulunmak tabii, tabii, istiyorum bu... Doktor Death diye de adlandırılan Doktor Ölüm diye de adlandırılan Jack Kevorkian'ın doktor evet. muazzam bir hikayesi var yani sonunda bütün sistemin yargı sisteminin filan ne kadar iki yüzlü dincilerin etkisinde kalarak fren olduğunu göstermek için kendi icat ettiği makineyi de kullanmaktan vazgeçip ya yani o zaman yargılanamıyordu. Çünkü hastaya kendini enjekte etme imkanı tanıyordu. Doktor diğer doktorlarla ve aile efradiyle konuşup anlaştıktan sonra fakat sonunda o kadar büyük bir riyakarlığa yol açtığını görünce bizzat kendi yaptı. Hastanın tabii ki izniyle, ölümcül hastanın. Ama hapse attılar onu işte anlamadılar. Ve çok evet. olağanüstü de bir filmi vardır. Robert De Niro'nun oynadığı. Onu da hatırladım yani. Evet. Bu konu böyle insanlarda karşılıklı olarak aslında çok tutkulu tartışmalara yol açan bir konu. Yani ötenaziyi savunanlar da ona karşı çıkanlar da bir tartışma çıktığında neredeyse birbirlerini boğazlayacak hale geliyor. Konferanslarda filan bile böyle oluyor. Bu herhalde işte bu ölüm yaşam konularının çok hassas konular olmasıyla alakalı diye düşünüyorum. Şöyle bir tarafı da var. Ondan da bahsetmeli bu ötenaziyi teriminin ilk kullanılmasının aslında çok karanlık bir tarafı var. Bu Ötanazi nedir? Ondan da aslında bahsedeyim. Ee, Yunanca'da e, Tanatos diye Yunan mitolojisinde bir ölüm <gülüyor> e, <tanısı>. e, <gülüyor> sembolü ya da işte tanrısı var. E, Tanatos'tan geliyor. E, Ötanazi ise e, çilesiz e, iyi ölüm. E, kolay ölüm anlamına geliyor. Genellikle Türkçe'de Ötenazi diye geçiyor. Çünkü öyle söylemesi daha kolay. Sahiden ötenazi demek daha zor ama ötenazi değil aslında. Ötenazi, ötenazi çünkü evet. e, kelimenin e, kökünde e, Tanatos değil Tanatos e, isimli ölüm tanesi e, yer alıyor. E, bu protein e, işte mesela e, ötenaziye karşı olanlar e, Hipokrat yeminine e, ters düştüğünü ve doktorların e, buna diyenmesi gerektiğini düşünüyorlar. Gerçekten de e, işte Antik Yunan döneminin e, en önemli e, tıp ismi Hipokrat, e, modern tıp biliminin de kurucusu, kurucu babası olarak e, düşünülüyor. E, onun e, Hipokrat yemini diye bilinen, e, metninde Hipokrat diyor ki ben e, kimseyi memnun etmek için onlara öldürücü bir zehirli madde vermeyeceğim e, doktorlara da siz de vermemelisiniz demeye getiriyor fakat bu etanazi durumlarını kapsıyor mu kapsamıyor mu e, bence aslında çok da önemli değil e, çünkü böyle bir durumu düşünememiş olabilir Hipokrat e, vesaire ee, ama bu da mesela büyük bir tartışma konusu. Ee, birkaç hafta önce e, Sokrates'in ölümünden bahsetmiştik. Atina'da yargıçlar onu ölüme mahkum ettikleri zaman işte baldıran zehiri dolu bir kap e, veriyorlar. Hapishanede e, arkadaşlarıyla son konuşmasını yaptıktan sonra onu içerek e, intihar ediyor. Bu da aslında bir anlamda e, Ötenöz'ün bir şekli gibi belki düşünülebilir. Bu bir pratik olarak e, Antik Yunan'da ve Roma'da kabul edilen bir pratikmiş. E, bir de şöyle bir kayanlık tarafı var. Fakat İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyasında e, işte bir şekilde kaynak içinde söylüyorum kusurlu olduğu düşünülen e, bebeklerin evet. ve çocukların Öldürülmesinin en doğru olacağı çünkü işte Aryan ırkının e, saf ve en gelişmiş şekline ancak bu şekilde e, kusurluların ayıklanmasıyla ulaşılabileceği gibi bir düşünce neticesinde e, işte mesela aklı bozukluğu olan ya da e, bir takım fiziksel kusurları olan e, çocuklar öldürülüyor ve bunlara e, merhamet cinayeti Adı veriliyor Ötenazi kelimesi de sözcüğü de Bu bağlamda geçiyor Dolayısıyla Ötenazi Böyle bir karanlık Başlangıcı var belki Böyle bir tarafı da var Son olarak bir de şundan bahsedeyim Farklı Diller intihar konusunda Ya da bir kişinin kendi hayatına Son vermesi konusunda Farklı görüşlere sahip Sonuçta biz de Türkiye'de dini kurallarla yönetilen bir ülkede değiliz. Anayasamız da din bazlı bir anayasa değil. Dolayısıyla dini görüşleri parantez içine alarak bu konuyu tartışmak gerektiği kanaatindeyim. Öte yandan tabii ki dini grupların ne düşündüğü ve toplulukların dini inançları e, doğrultusunda ötenaziye nasıl yaklaştıkları hemen her zaman belirleyici oluyor. Amerika'da da mesela İkinci Dünya Savaşı'nın hemen arkasından e, 1949 yılında yani çok zaman önce ötenazi tartışmaları şimdiki gibi alevlenmediği bir dönemde bile e, New York eyaletinde e, işte bir imza kampanyası oluyor ve e, protestan ve musevi liderler bunun önünü çekiyorlar. Ee, Ötenaz'ı yasallaşsın e, diye çabalıyorlar. Ee, öte yandan Katolik Kilisesi buna karşı çıkıyor. Yani Hristiyan dünyası içinde protestanlarla Katolikleri karşı karşıya getiren bir nokta. Sonuçta e, Katoliklerin dediği oluyor. E, yüzlerce New Yorklu doktorun da desteklemesine rağmen e, Ötenaz'ı Yasallaştırılmıyor Dediğim gibi Türkiye'de de e, Ötemezi'nin hiçbir şekli yasal olarak e, Tanınmıyor e, Ama e, Yani Ötemezi konusunda belki Başka daha detaylı evet. Hakkıyla bir program yapmak e, Gerekebilir e, Bu programın tek konusu o değildi ama e, Ben de doğrusu Bazı özel durumlarda e, Haysiyetli bir şekilde Ve kendi istediği biçimde Ölmeyi seçen insanların buna hakkı olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, ee, sü süremizde bitmek üzere bitirebiliyor muyuz? Evet bitiriyorum. Son bir notla bitireyim. Ötemezinin intiharı aslında farklı şeyler olduğunun da altını çizmek için. intihar konusunda... Ee, i̇ki hafta önce İlker Küçük Parlaklı konuşurken Vakit kalmadı değinemedim ama Benim en çarpıcı bulduğum istatistiklerden Birisi şu İntihar etmeye teşebbüs eden Ama bir şekilde bunu başaramayan Yani bir e, işte Hayatta kalan ya da kurtarılan Ya da ölmeyen e, Her on insandan Sekiz ila dokuzu ikinci kere intihar teşebbüsünde bulunmuyor e, Hatta bunların pek çoğu ee, ölmemiş olmalarını intihar teşebbüsünün başarılı olmamış Olmasını kendilerine verilmiş bir hediye Gibi neredeyse görüyor Oysa tabi intihar etmiş Olsalardı ölmüş olsalardı Bu e, geri dönüşü Olmayan bir e, karar e, Böyle e, Düşünemeyeceklerdi bunu Düşüneceklerini de hiçbir zaman bilemeyeceklerdi e, Dolayısıyla intihar konusunda Bence e, en caydırıcı e, Faktör bu istatistikler Buna bakmak lazım Yani Artık bundan sonra hayat hiç değişmeyecek Dolayısıyla yaşamaya Değecek bir şey yok diyen Her on insandan ile dokuzu iyi ki ölmemişim diyor evet. Ötemezi böyle bir evet. durum değil Yani burada daha tıbbi bir şeyden Bahsediyoruz ve gerçekten Geri dönüşümün olmadığının Tıbbi olarak da Teyit edildiği bir Noktada işte bu çekilen Çile ve eziyeti Belki sona erdirmek ve bunu insanın kendi bildiği yolla yapmasına imkan sağlamak. Demek e, bu ikisini de ayırmış olarak bu 3 haftalık intihar, Alzheimer, ötenazi konusunu böylece kapatmış olalım. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. E, ben teşekkür ederim. Haftaya başka bir konuyla bir aksilik olmazsa. E, mülksüzleştirme ağları konusunda konuşmak üzere gazeteci e, Elif İnce'yi e, konuk ederek birlikte olacağız. Teşekkürler, evet. görüşmek üzere. Hoşça kalın. Açık bilinç.